Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın. Yangınla başlıyoruz mecburen değil mi? Yangın yanıyor. Evet. Türkiye'de bile çok ağır yangın haberi de okuduk. Maalesef Mevsim. devam ediyor evet. evet Sultan. Yani bu mevsimde. Evet bu, bu mevsimde. Hiç bu mevsimde. sebebi anlaşılamamış. Aaa. Evet. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi bu Chris Hatches'in yazısını da okudum. Ee, izliyorum da. Yani tam bir kakofoni e, basının ve özellikle ABD basınının ilgisi yangınla, e, yangınla ilgili sadece iklimle değil. İklimden bahseden neredeyse kimse yok. Yok yani, İklim kriziyle, iklim değişikliğiyle Gazze yok. Yani o yani orada bir cereyaneden başka bir felaket var. Sadece rakam konuşuluyor. 800 milyarmış efendim kayıp. Yok işte param gitti, yok değerli eşya gitti, yok işte efendim yağlı boya tablolar vardı onlar yandı falan. Yağma, yağmacılar var. Yağmacılar <gülüyor> ha bir de şey bu bir ruh hastaları var orada. Tucker kalsın mıdır nedir bir tuhaf bir adam var. O da <gülüyor> ha, meşhur. Gibi. Bu yangını çıkarttılar diyor. Herke o kadar yangını nasıl çıkartır ya insan oğlu ve insan kızı. Yani? Bu, bu biliyorsunuz artık son yılların yükselen trendi aşırı sağcılar Akdeniz'deki evet. yangınlarda da göçmenler çıkarıyor dendi. Türkiye'de Tabii. de öyle oldu. Hatta Tabii. işte yok PKK çıkarıyor dendi. Bu evet, Marmaris yangınlarında sokakta Diyarbakır plakalı arabalara saldırdılar falan. Ya, Böyle şeyler ya. olmuştu. Ve birbirleriyle didişiyorlar yani kimse meseleyi konuşmuyor ve konuşmayacak da öyle, san ee, öyle sanıyorum yani önümüzdeki dönemde bu üstü kapatılacak yangın yandığıyla kalacak yani <gülüyor> insanların evleri de işte öyle ne yapalım Art Art bu, bu yeni dünya düzeni böyle bir şey. Evet Chris dün de birazcık paylaşma fırsatı bulduğumuz yazısında söylediği gibi tek şaşırtıcı şey bizim bunu, bu duruma şaşırmamız diyor. Çok <gülüyor> bu, bu kadar basit yani artık sözün bittiği yerdeyiz yani hakikaten evet. diyecek bir şey yok yani çünkü bir şeyde de demmiyor zaten Kimsenin bir şey dediği yok ki sadece işte ah ahma yani. Evet. yani evet böyle de sürecek galiba öyle anlaşılıyor. Evet, bugün rüzgar tekrar rüzgarların, rüzgarların yani. devam etmesi ve Kaliforniya'da çok büyük yangınların patlayıcı bir şekilde, infilak şeklinde artması da bekleniyor diye birkaç haberde paylaşma durumunda kaldık. Evet tabii. Bir de oralar tabii çok ya, yoğun bir şehirleşme var değil mi oralarda? Ben... Yani... Şu şey, şey yapılabilir fakat seni asıl üzecek olan şey Oscar törenlerinin açıklanmasının, adayların açıklanmasının ertelenmesi oldu. Aa bu kabul edilebilir gibi değil yani başları evet. bu yangında şimdi yani sabah sabah yani keyfine evet. giriyor bu yangın yani. Aha. Evet ama öyle yani beşeriyet böyle bir e, facia yani. Yavaş. Durumunda evet. evet. Şimdi gelelim diğer yangın mahaline Gazze'ye. Bu hatırlayacaksınız yaz aylarında bir e, Lancet, dünyanın en saygın tıp dergisi olan Lancet'te bir makale çıkmıştı. Ve bu makale e, Gazze'deki resmi ölü sayısı e, ile ilgili ve bu sayının çok düşük olduğunu söylüyordu. Bir ikinci makale yayınladı Lancet. Ee, ve tüler ürpertici bir makale ee, verilere göre rakam yüzde 41 oranında düşük tahmin ediliyor diyor. Evet. Yani e, hazire yani resmi açıklanan sayılar düşük diyor. Evet ha, evet, tamam. evet evet evet evet yüzde 41 oranında daha düşük diyor yani muazzam bir rakam. Ee, bu e Çünkü dolaylı ölümler dahil değil diyor makalenin e, ana fikri bu. Yani dolaylı ölüm diye bir kavram kullanıyor. E, yani şimdi ölmedi ama daha ileride ölecek anlamına yani dolaylı ölüm. E, e, ya, ya da doğrudan bombalar değil ilaç yetmezliğinden ama bu yani da işte kabaşın tedavi o, edilememesinden o, falan. O, o şimdi ölmedi ama ileride ölecekten kasıt o. Ee, bir de bu şekilde ölenleri de daha önce lanset katmıştı yani bunlar e, şey ölümlerin içerisinde sayılmıyor e, diyordu savaş sebebiyle ölen o işte şu anda 47 bine dayandı dediğim şeylerin içerisinde mesela kanser ilacına ulaşamadığı için ölenler yok tabii, o yüzden tabii. 47 bin değil gerçek sayı diyordu bu ölümleri de katmak lazım. Yani şimdi gerekiyor. bu ikinci makale e, daha e, ayrıntıya giriyor. Ve e, yani aynı e, yaklaşımla e, açıyor e, yani, yeni bulgular var. Diyor ki sağlık hizmetlerinin aksaması gıda güvensizliği, yetersiz su ve sanitasyon e, kaynaklanan travmaya bağlı e, ölümleri hesaba katmıyor diyor. E, ve dolayısıyla Gazze'deki askeri operasyonun tam etkisini hafife alıyor diyor. Bunlar e, Makale'nin e, makalede bulunan e, ibareler. E, ve en büyük katil dolaylı şiddet diyor. E, şimdi e, Temmuz 2024 itibariyle İsrail'in saldırıları ve ablukası o tarihte sona erseydi... İhtiyatlı bir tahminle 186 bin Filistinli'nin Filistinli sonraki aylarda bunun sonucunda öleceği uyarısında bulunuyor. O zaman, o zaman 186 bin kişi daha ölecek diyor yani. yani evet, çok korkunç bir rakam, rakam tabii. Rakam ve topladığın zaman bu 312 bin civarında bir, bir, bir, bir ölü sayısına tekabül ediyor. Yani artık yani diyecek hiçbir şey yok. Yok, kelime yok yani bunu tarif edecek. Evet, yani e, ve e, bu Gazze nüfusunun yüzde beş fazlasına tekabül ediyor yani işte rakamlar rakamlar ama yani burada e, hatırda tutulması gereken bu e, dolaylı ölüm kavramı ve daha yani bugün şey konuşuluyor ya ateşkes konuşuluyor ya ateşkes olsa dahi Ki ateşkes yani umurlarında değildi biliyorsunuz Lübnan'da da ateşkes oldu hala orayı vurmaya devam ediyorlar yani şimdi or burada da aynı şey Gazze'de de aynı şey olacak herhalde ama yani ateşkes belevki e, gerçekleşti hakikaten ya yani insanlar ölmeye devam edecek yani Lancet'in çalışmasının önemi e, burada ortaya çıkıyor bunu e, hatırda tutmak lazım. Evet. evet. Ee, evet. Ee, gelelim diğer Gazze ile ilgili kanaatimce önemli gelişmeyi. Bu Hind-Racab Vakfı kuruldu. Hind-Racab Vakfı aynı e, Yahudi soykırımı sonrasında e, Avusturyalı e, Yahudilerin başlattığı bu e, Nazi avcılığı gibi bir e, işlevi e, var bu vakfın e, kurucusu e, Diyab Abu Caca e, diye bir Lübnanlı e, aktivist. E, yani öyle iş adamı falan da değil. E, ve bütün e, amaç e, bu e, Gazze soykırımı esnasında işte orada e, e, insanları işte, yani Savaş hukukuyla uzaktan yakından alakası olmayacak şekilde öldüren e, bu e, bu katliamlar esnasında e, resim çeken, Kendini çeken var ya yani insanların elinde de devamlı kendilerini çekiyorlar ya bunlar da öyle yani o genç askerler bunların çoğu da yabancı bu arada e, çiftli vatandaş yani bu batıdan gelen Yahudiler bunlar A asker ya ve e e vakfın elindeki kanıtların çoğu bunlar zaten yani adam o heriflerin o katillerin çektikleri kendi çektikleri fotoğraflar. O hani işte birisi dolaşıyor ya ortalıkta hani bak çocuğun kafasını böyle kestim falan diye e, sosyal medyada var. Bunun üzerinde e, dünyaya bir e, bütün yani sosyal medyayı ve her türlü medyayı kullanarak bunların yakalanması için çağrıda bulunuyor hint Rajab Vakfı. Bu hint Rajab da bir kız çocuğuydu biliyorsunuz. Evet, ben de onu hatırlatmak istedim. İzninle koyayım. 5 yaşındaki bir Filistinli kızdı Gazze şeridinde. Evet. İsrail kuvvetleri tarafından Gazze şeridinin işgali sırasında öldürüldü. Ayrıca arabanın içinde bütün ailesinden 6 kişi de ölmüştü. A arabanın içinde yardım gidemedi bir türlü. Evet. Yardım gitmesine izin verilmedi İnter şey, İsrail ordusu tarafından Hind Recep'in ya da ailesine. Evet. Ve sonunda tek kişi kaldı. Telefonla ağlaya ağlaya yardım istiyordu ama kimse gidemedi. 155 Ayrı. kurşun çıkmış arabadan öyle diyorlar. Evet. Ee, şimdi bu e, kurucu e, Lübnanlı, Lübnanlı üstelik yani o da ilginç tabii Filistinli değil. Bu Caca e, önemli bir e, geçmişi var yani bu aktivizm e, bağlamında bu Sabra ve Şatilla ka katliamı vardı Lübnan'da biliyorsunuz. E, oradaki e, Filistin kampını basmışlardı 2001 yılında ve e, o vakt o, o, o zamanki başbakan İsrail başbakanı Ariel Sharon'a karşı bir e, bir girişim başlatmıştı ta o zamanlar. Yani e, işi biliyor. Bu iş devam edecek epey yankı uyandırıyor sosyal medyada görüyorsunuzdur. Ve Sabra tek... ve Şatilla katliamı 2001 değil 1982 olması lazım. hayır 2001'de bu başlatıyor şeyi. Kampanyayı. Ariel, Ariel Sharon'a karşı kampanyayı tabi daha tamam. e, bucağıca ve bunun arkası gelecek herhalde çünkü epey bir yankı uyandırdı dünyada. Yani, yani Nazi avcılığı bu da bir nevi. Çünkü yani oradaki Yahudi askerlerinin e, tavrıyla e, Nazi askerlerinin tavrı arasında açıkçası hiçbir fark yok. Şimdi önümüzdeki E, hafta değil ondan sonraki hafta 27 e, Ocak'ta pazartesi günü e, dünya holokost anma günü e, her yıl olduğu gibi e, Birleşmiş Milletler'in tayin ettiği bir gün bu. E, bu Polonya'ya gidecekti Netanyahu zaten oralı biliyorsunuz. E, çünkü 27 Ocak... E, Auschwitz Birkena'nın kurtuluşudur ee, ve o, o meyanda e, Birleşmiş Milletler bunu Holocaust anma günü olarak ilan etmişti. Ge Orada da e, bir anma olacak bu sene ve o da göstere göstere e, gitmek için harekete geçti. Önce Polonya biliyorsunuz hayır gelemez gelirsen tutuklarız dedi ondan sonra vazgeçti. Vazgeçti evet bunu yani belirtmeyi biz ihmal ettik evet bu haberi vermemiştik. Rezil rüspai oldu tabii e, Polonya. E, yani hakikaten e, yani orada bir de böyle bir sağ hükümet yok yani. E, ya neyse. E, bakalım gidecek mi her şeye rağmen. E, biraz hızlandı tabii orada işler. Bu ateşkes e, dolayısıyla göreceğiz. Şimdi gelelim e, e, Türkiye'ye. Bu e, hapishanelerle ilgili e, önemli bir e, rapor yayınlandı. Ceza infaz sisteminde sivil toplum derneği var. Bu Ocak 2025 cezaevi istatistikleri raporu. E, ve e, tüyler ürpertici bir rapor. Bu Türkiye'deki cezaevleri kapasitesinin çok üstünde tutuklu ve hükümlü e, barındırmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. E, ve... <gülüyor> Ve bu yaşanan doluluk krizi deniyor buna veya aşırı doluluk kriziyle birlikte kadınlar, çocuklar ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerin durumu işler arası tabi. 2025 Ocak itibariyle toplam kapasitenin yani cezaevleri kapasitesinin yüzde 28'inin üzerine çıkmak çıkarak 385 bin E, tutuklu ve hükümlüye ulaşmış vaziyette. 385 bin o artmıştır yani 400 bin neredeyse e, ve e, bu e, kendi başına zaten çok e, endişe verici bir rakam. E, çok yüksek çünkü. Yani Türkiye'nin nüfusuyla karşılaştırdığımızda işte 80 küsur milyon değil mi? Türk... Evet. E, yani 400 bin ne yakın e, tutuklu ve hükümlü var. E, Karşılaştırmayılacak tek ülke e, Amerika yani, Birleşik Devletleri var yani. yok yok yok. O, o onların durumu berbat zaten. Yok Almanya. Hı. Almanya 83 milyon nüfus 65 bin hükümlü var. Hı. 65 bin 83 milyona. Türkiye'de de aşağı yukarı yine 83 milyona 400 bin. Ne yakın evet. e, tutuklu ve hükümlü var. Tabi diğer ülkelerde özellikle batı ülkelerinde tutuklular sayılmıyor. Yani çünkü zaten çok cüzi tutukluların e, sayısı orada. Yani öyle uz uzun müddet kalmıyorlar fakat Türkiye'de şey hem tutuklu hem hükümlü olarak geçiyor. Çünkü çok uzun e, süre kalan tutuklular var. Şimdi bu e, istatistikler şöyle e, sayılıyor. 100 bin yurttaşa ne kadar hükümlü düşüyor diye sayılıyor istatistik. Yani bu cezaevi istatistikleri böyle 100 bin yurttaşa ne kadar? Türkiye'de 500 Ee, ve 100 bin yurttaşa 500 hükümlü e, veya e, mahpus diyelim e, düşüyor Türkiye'de. Ve Türkiye bu sayıyla ilk 10'a giriyor dünyada. E, i̇lk 10'da tabii e, böyle irili ufaklı ülkeler var. Ama tabii esas e, Ömer'in az önce zikrettiği Amerika Birleşik Devletleri var tabii. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri, şampiyonlardan biri Türkmenistan var tanıdıklardan, Küba var. İlk 10, ilk dünyada ilk 10'da yani 100 bin yurttaşa aşağı yukarı 500 hükümlü mahpus düşüyor. Şimdi Lozan Üniversitesi'nin Avrupa Konseyinin Space Programı için ahim istatistiklerine dayanarak her yıl yaptığı bir çalışma var bu çalışma yenilenecek şimdi ama elimizdeki en ya elimizdeki en yakın istatistik Ocak 2023'e dayanıyor o zaman hükümlü sayısı veya mahpus sayısı diyelim Daha doğrusu yani hem tutuklu hem hükümlü 300 bin civarında 300 binin 54.000'i 20 yıldan fazladır fazla zamandır hapiste 300 binin 54 bini yani 4 Abi. 20 yıldan fazla evet. ve e, Türkiye bütün Avrupa Konseyi ülkeleri arasında e, en yüksek e, yani e, 20 yıldan fazla e, mahpusa sahip ülke Buna ilaveten 12 bin'i de bu gene 300 bin üzerinden yapılan hesapta 12 bin'i de ömür boyu hapisholar hapiste Avrupa Konseyi ülkeleri arasında da birinci maalesef bu tartışma biliyorsunuz umut hakkı evet öyle bir tabirle. Gündeme gelmişti bu gündeme gelmişti. Abdullah Öcalanla alakalı devlet bahçeli kullandığı ilk önce bunu ee, şimdi umut hakkı şu demek yani e, cezanın e, amacı e, mahbusu veya ceza e, yeni e, ilan hapiste tutmak değil onu tekrar topluma kazandırmaktır diye bir bir yaklaşım var. E şimdi umut hakkı da bununla bağlantılı. Yani 25 yılı geçtikten sonra Ahim'in e, e, verdiği kararlara göre 25 yılı geçtikten sonra artık bir umut hakkı e, doğuyor. E, bununla ilgili davalar var e, Ahim'de e, ve e, Avrupa'da çok yaygın uygulanan bir şey bu. Yani 25 yıldan sonra başka bir formül evet. bulunması gerekiyor. Yani işte ev hapsi falan gibi. Zaten yaşlanıyor ee, aynı, o içerideki tutuklular veya daha doğrusu hükümlüler. Ee, bu rapor her yıl AHİM'in yani tutuklu istatistik veya AHİM e, raporları deniyor. Yıllık raporlar her yıl 31 Ocak'ta açıklanıyor. Çünkü AHİM'in yeni... Adli yılı o zaman başlıyor. 31 Ocak'ta şimdi beklemek lazım yeni raporda çıkacaktır. Şimdi devam edeyim Türkiye'den. Bu uluslararası toplantılarla ilgili önemli iki bilgi var. 3 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve işgalinin Avrupa'nın güvenliği için yarattığı tehditler ele alınacak Avrupa Birliği'nde. Brüksel'de zirveye mesela Birleşik Krallık Britanya'ya katılıyor davetli. Türkiye yok maalesef. Geçen perşembe günü de, geçen çarşamba bahsetmiştim. Roma'da Suriye ile ilgili bir toplantı yapıldı hatırlayacaksınız. Evet. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa ve İtalya bu toplantıya da Türkiye davetli değildi. Suriye toplantısı olmasına rağmen çok ısrar edilmiş ama maalesef davet edilmemiş. Yani bu Türkiye'nin biraz da işte bu değerli yalnızlık diyordu. Şimdi biti yöneten İbrahim Kalın bir vakit hatırlarsınız. Değerli yalnızlık mı değil mi bilmiyorum artık ama yani Türkiye biraz kendi başına yani bu iki önemli konuda bir tanesi Ukrayna kuzeyimizde diğeri de Suriye o da güneyimizde yani bir iki tane de önemli toplantıda yokuz. Şimdi son olarak bu unutulmaması gereken iki küresel felaketten de bahsedelim. Bir tanesi Sudan UNICEF'in bir son raporu çıktı Yani çocuklara bakan Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşu biliyorsunuz üç milyon iki yüz bin e, beş yaş altı çocuğun çocuğun e, ...tamamen açlıkla karşı karşıya olduk söylüyor. Yani hiçbir şey yemiyorlar yani. Hani hatırlarsınız o Diyarbakır fotoğrafları vardı. Karnı şişik üç çocuklar sonunda Evet Öyle. aynı Diyarbakır gibi hatta ondan bile daha feci olabilir ama pek basında yer almıyor. Yok noktası. yok ama biz yani Sudan'ı unutmamak lazım diye diyorum. Ee, 11 milyona yakın insan da yerinden yurdundan olmuş durumda. Tabii, tabii, tabii evet. Tabii. Tabii. Ee, diğer e, unutulmaması gereken e, felaket e, mahali e, Mayot adası yani Komor adaları takım adalarının Mayot adası. Fransız e, artık toprağı mı diyeceğiz kolonisimi mi diyeceğiz herhalde koloni demek daha doğru. Bu e, Şido e, kasırgasına maruz kaldı. Hala... Tam ölü sayısı çıkmadı ve herhalde hiçbir zaman e, çıkmayacak. E, bu yetmiyormuş gibi bir de e, tropikal e, bir e, kasırgayla karşı karşıya kaldı. Geçen e, pazartesi, geçen pazar ve pazartesi Yani tüy dikti yani öyle diyeyim yani oradaki felaketin üzerine bu da tabii bu bunun nedenini bilinmiyor yalnız Ömer yani niye oluyor bu kasırgalar tabii bunlar bilinmiyor. gayet iyi biliniyor aslında da bilinmiyor Peki. bilinmiyor sen kötü kötü niyetten hep diyorum evet. dediğin ben, yani kötü niyetliyim evet. <gülüyor> Evet, yani Mayot'u da unutmayalım. Oradaki facia aynen olduğu gibi devam ediyor. İşte böyle iki lokma ekmek yolladılar. O kadar yani. Yoksa olduğu gibi orası. Bir de tabii bu Mayot'a da ma mahsus değil biliyorsunuz. O gündemde bir de diğer civar adalarda da durum iyi değil yani. O, evet, evet. O, yani şeydeki o komor adaları daha iyi değil yani çünkü o küçük küçük yerler sonuçta oralar ya. Yani. Evet, e, facia eee benimiz e, durumumuz burada. Burada şu. E, burada Şimdilik Şimdilik Evet. ben de şeyi de hatırlatayım e, Sabra ve Şatila katliamları işte 1982'de evet. 3000 3000 küsur insanın sivilin ölümüne yol açmıştı falan. Onunla ilgili de E, ünlü e, gazeteciyi de biz konuk etmiştik e, şeyde radyoda. Şimdi, radyoda. Evet Robert Fisk'i. Tabii, e, tabii tabii. Ben Fisk oldaydı, Konuşmuştuk. Onu e, o konuda en çok yazı yazan ve "Peter evet. the Nation, Lebanon at War" diye de bir 1990'da kitap yayınlamıştı Onların hepsini de konuşma fırsatımız olmuştu. Cuma Robert Fisk ile. Evet ve ben de ben mali, bu meyanda ben de Fransız yazar ve şair Jean Jolyari anayi bari o o da e, dünyayı ayaklandıranlardan biriydi sabraşat ile katliamları evet e, bağlamında evet peki bu noktada e, bu korkunç şeylere bir son verelim ve bir müzik sana e, noktalı virgül koyalım noktalı be. virgül koyarak Ee, şimdi programın adı da biliyorsun nereye doğru? Ben <gülüyor> ona uygun bir şey Hollywood'la da birleştirdim. Covadis filmi vardı e, tabii. 1951'de meşhur nereye gidiyorsun diye latinceden <gülüyor> işte robert taylor deborah Kerr, filan oynuyordu peter ustinov da neron rolündeydi evet. onun büyük miklos rossian macar yönetmen yaptığı Hollywood'da bir film o filmle beraber artık hollywood bir daha başarı, başarıya mahkumdur denmişti Şimdi o sana bir şey seçtik. Başarıya mahkum olan şeyde Royal Philharmonic Orkestra ve Korosu'ndan bir çalacağız Kowadisi bir suiteten bir birkaç bölüm çalacağız çalabilirsek 3 dakika kadar. Ama çok iyi sesler çok iyi duyulmuyor dersen onu da hatırlatmak istiyorum ve. E, Miklo Şroşe'nin e, kayıtlarından alınmış. He. Ama orijinal film versiyonundaki kayıtlar maalesef bir yangında yok olmuş sonsuza aman kadar, aman. kadar gitmiş. Ben Bunu da hatırlatmak. Yangınla başladık. Yangınla, yani. başladık yangınla, yangınla bitiriyoruz. Eğer uygun görürsen onu çalıyoruz. Kovadis geliyor. Hoşçakal. Teşekkür ederim. Hoşça kal, teşekkür Hoşça teşekkür ederim. Görüşmek üzere.